Halil Cibran, Deli, Seslendiren, Akın Altan, Nasıl Çıldırdığımı Soruyorsunuz, Anlatayım, Tanrıların Doğumundan Oldukça Önceydi Ki, Derin Bir Uykudan Uyandığında Maskelerimin, Şekillendirip Yedi Yıldan Beri Taşımakta Olduğum Yedi Maskenin Çalındığını fark ettim. Sonra Da, Maskesiz Ve, ''Hırsızlar, huursuzlar, geberesice hırsızlar!'' diye bağırarak, kentinin oraya buraya koşuşturup duran kalabalıkla dolu sokaklarına daldım. Erkekler ve kadınlar benimle dalga geçiyor, bazıları da korkulu gözlerle evlerine doğru kaçışıyorlardı. Ve pazar yerine ulaştığımda evin çatısına çıkmış genç bir adam bağırdı. ''Deli var!'' Bağıran adamı görebilmek için kafamı kaldırdım. İlk kez güneş çıplak yüzümü kucakladı ve ruhum güneşe öylesine ateşli bir aşkla tutuldu ki ondan sonra artık maskelerimi hiç istemedim ve tam bir vecd içinde bağırdım. ''Kutsa! Beni maskelerimden sıyırmış olan hırsızları dahi kutsa!'' İşte ben böylece çıldırdım. Ve çıldırmamdan sonradır ki, özgürlüğümle güvenimi yeniden buldum. Tek başına ve yalnız olma özgürlüğüyle anlaşılamamış olmanın tehlikelerinden korunmuş olma güveni. Çünkü bir bakıma bizi anlayanlar bizler üzerine mutlak bir hakimiyeti de kurmuş olurlar. Ama emin olunuz ki, bu güvenimi kötüye kullanmayı hiç istemeyeceğim. Çünkü bir hırsız dahi, kendi hücresinde başka bir hırsızın güvencesi altında bulunur. Tanrı, sözün coşkulu ürpertilerinin ilk kez olarak ağzıma geldiği o eski zamanlarda kutsal dağa tırmanıp ona yöneldim. Tanrım, ben senin kulunum. isteğin, benim için tüm hayatım boyunca uyacağım mutlak yasa olacaktır. Tanrı cevap vermedi ve her şeyi yıkıp yok eden güçlü bir rüzgar geçip gitti. Ve bin yıl sonra yeniden kutsal dağa tırmandım ve Tanrı'ya yöneldim. Yüce Yaratıcı, beni sen yarattın. Bana çamurdan şekil verdin ve tüm öyle varlığımı sana borçluyum. Ve gene Tanrı cevap vermedi ancak binlerce kanat uçup ortadan kayboldu. Ve aradan yeniden bin yıl geçtikten sonra bir kez daha kutsal dağa tırmandım ve Tanrı'ya yeniden yöneldim. Baba, ben oğlunum. Senin yüce hoşgörün ve sevgin sayesindedir ki dünyaya geldim. Ben de aşk ve tapınma duygularıyla ülkende var olacağım. Ve Tanrı hiç cevap vermedi. Uzaklardaki tepeleri gizemle örten sis dağılıp gitti. Ve aradan yeniden bin yıl geçtikten sonra, gene kutsal dağa tırmanıp Tanrı'ya bir kez daha seslendim. Tanrım, sen benim yaşam amacım ve varoluşumu uzatacağım son noktasın. Ben senin geçmişin, sen de benim geleceğimsin. Ben senin topraktaki kökün, sen de benim göğe açılan tomurcuğumsun ve beraberce güneşin önünde çoğalıp gideriz. Tanrı bana doğru eğildi ve kulağıma sevgi dolu sözler fısıldadı. Denizin kendine doğru gelen nehiri kucakladığı gibi, o da beni kucakladı. Ben vadi ve ovalara indiğimde Tanrı yanımdaydı. Dostum, sana göründüğümden başka bir şey değilim. Görünüşümse hep giydiğim ve senin merakından ve de benim düşüncesizliğimden kendimi korumak amacıyla örülmüş bir kumaştan yapılma giysiden başka bir şey değildir. Ve dostum, içimdeki ben hep o sessiz dünyada yaşamaktadır. Ve o, orada hep saklı ve sessiz, Herkesten uzak kalacaktır. Senin sözlerime ve amellerime inanmanı istemeyeceğim. Çünkü sözlerim senin gerçek düşüncelerinin yankısı olduğu gibi, hareketlerim de senin kendi isteklerinin gerçekleştirilmelerinden başka bir şey değildir. Sen bana, rüzgar doğudan esiyor dediğinde, ben de gerçekten doğudan esiyor diye yanıtlayacağım. Çünkü sana... Aklımın rüzgara değil de ancak denize erebildiğini bilmeme izin vermeyeceğim. Sen benim denizcilik hakkındaki düşüncelerimi anlayamazsın. Ben de zaten senin onları anlamanı beklemiyorum. Denizde tek başıma kalmamı istiyorum. Dostum, sen de gün aydınlandığında, ben de gece hakimdir. Tıpkı tepelerde öğle üzerlerin oynaşmakta olduklarından, veya ovalara doğru mor gölgelerin kaymakta olduklarından söz ettiğimde olduğu gibi. Çünkü ne gecemin şarkılarını duymana, ne de damlara doğru uçuşan kanatlarımı görmene imkan var. Ve ben de senin onları duymana ve görmene imkan tanımayacağım. Ben gecenin içinde hep tek başıma kalmamı isteyeceğim. Sen göğe doğru uzandığında ben cehennemime doğru inmekteyim. Hatta sen bana kapkara dehlizlerin derinliklerinden yol arkadaşım, yoldaşım diye seslendiğinde de ben sana yoldaşım, yol arkadaşım diye cevap vereceğim. Zira hiçbir zaman senin kendi cehennemimi görmene izin vermeyeceğim. Alevler gözlerini yakacak ve duman nefesini tıkayacaktır. Senin onu tanımana izin vermeyecek kadar cehennemimi seviyorum. Cehennemimde yalnız kalmak istiyorum. Gerçekle güzelliği ve dürüstlüğü seviyorsun. Ben de seni memnun etmek için bunları sevmenin iyi ve güzel olduğunu söylüyorum. Ama içimden senin bu beğenilerinle alay ediyorum ve bu alaylarımı senden saklamak istiyorum. Yalnızken seninle alay etmek istiyorum. Dostum, sen hem iyi hem de tedbirli ve akıllısın. Neler söylüyorum? Sen mükemmelsin. Ben de seninle tedbirli ve temkinli konuşuyorum. Üstelik ben deliyim ama deliliğimi gizliyorum. Ben tek başımayken deli olmak istiyorum. Dostum, aslında sen benim dostum değilsin. Ben sana bunu nasıl açıklayabilirim? Sesim senin sesin değil. Her ne kadar el ele beraberce yürüyorsak da. Bostan Korkuluğu Bir gün bostan korkuluğuna, ''Boş bostanda tek başına ayakta durmaktan sıkılmıyor musun?'' dedim. O da bana, ''Herkesi korkutmak öylesine güçlü ve sürekli bir keyif ki, o haz bana yeter.'' diye cevap verdi. Biraz düşündükten sonra konuşmamı sürdürdüm. ''Haklısın.'' Ben de bu hazzı tattım. Bostan korkuluğunun cevabı ise şu oldu. Ancak aşağılık duygularla yüklü olanlar bu hazzı tadabilirler. Bunun üzerine bana iltifat veya hakaret ettiğini anlayamadan onu bırakıp gittim. Aradan bir yıl geçti. Bostan korkuluğu bir bilgeye dönüşmüştü. Ve yeniden yanından geçtiğimde şapkasının altında iki tarla kuşunun yuva yaptığını gördüm. Uyur gezerler. Doğduğum şehirde ikisi de uyur gezer olan kadınla kızı yaşıyorlardı. Bir gece sessizliğin etrafı kapladığı bir saatte uykuda gezerlerken, her ikisi sisle örtülü bahçede karşılaşmışlar. Ve anne konuşur. İşte geliyor, düşmanım. Gençliğimi mahveden sen, yaşamını benimkinin yıkıntıları üzerine kurdun. Seni bir öldürebilsem... Ve kız yanıtladı. İğrenç kadın. Yaşlı ve bencil. Daima benle özgür arasına giren sen. Öz yaşamını senin köhne yaşamının bir yankısı haline getirmek isteyen sen. Sen hala neden yaşıyorsun? Tam bu sırada bir horoz öttü ve iki kadın da uyandı. Anne sevgi içinde "Sen misin güzelim?" derken kızı da "Evet, benim sevgili anneciğim." diye cevap verdi. Bilge Köpek Bir gün bilge bir köpek kedi topluluğunun yanından geçiyordu. Kedilere yaklaştığında onların meşgul olup hiçbirinin kendisine dikkat etmediğini gördü. Bunun üzerine durdu. İşte tam bu sırada ağır ve korkutucu kocaman bir kedi kedi topluluğunun ortasına doğru yürüdü. Onları süzdü ve konuştu. Kardeşlerim, dua ediniz ve sizler dua ettikten ve yeniden dua ettikten sonra emin olunuz ki gökten fareler yağacaktır. Ve köpek bunları duyduğunda kahkahalarla güldü ve kedilerden uzaklaştı ve düşündü. Kör ve akılsız kediler. Tecrübemden dolayı biliyorum ki. Dua ve inanç ve de dilekler sonucunda bundan böyle gökten fare değil de kemikler yağacaktır. İki Keşiş Tüm yaşamdan uzakta kalmış iki keşiş bir dağda tek başlarına yaşıyorlardı. Tanrı'ya ibadet ediyor ve birbirlerini seviyorlardı. Bu iki keşişin tüm mal varlığı topraktan yapılmış tek bir tabaktı. Bundan başka da sahip oldukları başka bir şeyleri yoktu. Bir gün yaşlı keşiş, canı sıkkın, genç arkadaşına gitti. Uzun zamandır beraber yaşıyoruz. Ve şimdi birbirimizden ayrılma zamanı geldi. Sahip olduğumuz her şeyi paylaşmamız gerek. Genç keşiş, üzüntü içinde karşıladı bu sözleri. Kardeşim, senin gittiğini görmek beni kahreder. Ama Gitmen şartsa yapılacak bir şey yok. Bunları söylerken de toprak tabağı getirip kendisine uzattı. Bunu paylaşmamıza olanak yok kardeşim. Onu sen alabilirsin. Haram olan hiçbir şeyi istemiyorum. Ancak bana ait olan bir şeyi alabilirim. Tabağı paylaşmamız gerek şeklinde oldu yaşlı keşişin cevabı. Genç keşişse direndi. ''Böyle yaparsak tabak kırılacak. O zaman da hiçbirimize yaramayacak. İstersen niyet çekelim. Tabak kime düşerse.'' Ancak yaşlı keşiş ısrar ediyordu. Ben, kör gözle dahi olsa, tam bir dürüstlükle bana ait payı isterim. Tabağın adil bir şekilde taksim edilmesi gerek. Böyle bir tartışmanın herhangi bir sonuca varamamış olması nedeniyle, sonunda... Genç keşiş noktayı koydu. Gerçekten de istediğim buysa ve böyle olmasını istiyorsan, tabağı kıralım, gitsin. İşte o zaman, korkunç bir öfkenin gölgelendirmiş olduğu bir yüzle yaşlı keşiş bağırdı. Demek ki sen kavgadan çıkıyorsun ha? Pis korkak. Vermek ve almak. Bir zamanlar çuval dolusu iğneleri olan bir adam vardı. Bir gün İsa'nın annesi ona gitti. ''Dostum, oğlumun elbisesi yırtıldı. Tapınağa gitmeden önce onu tamir etmem gerek. Bana bir iğne verebilir misin?'' dedi. Ve adam sade bir iğne vermekle kalmayıp tapınağa gitmeden önce oğluna anlatması için verme ve alma konusunda uzunca bir de notu kattı. Yedi Benlik Gecenin en sessiz saatinde, uykunun tüm vücudumu teslim aldığı bir sırada yedi benliğim kendi aralarında mırıldanmaya başlarlar. Birinci Benlik Senelerdir ki, gündüzleri acısını ve geceleri hüznünü yenilemekten başka bir şey yapmaksızın bu delinin içinde yaşamaktayım. Artık bu kaderime dayanacak gücüm kalmadı ve şimdi de İsyan ediyorum bu hale. İkinci benlik. Kardeşim, senin kaderin benimkinden çok daha iyidir. Çünkü benim, bu delinin neşeli tarafına eşlik etmem gerekmekte. Gülerse ben de güler, mutlu saatlerinde şarkı söylerim. Ve de parlak fikirleriyle üç kanatlı ayaklarla oynar gibi oynayıp dururum. Böylesine yalancı bir varlığa karşı isyan etme hakkı, benim olsa gerek. Üçüncü benlik. Parçalayıcı tutku ve hayal dolu arzularla korlanmış bir aşktan başka bir şey olmayan bana ne demeli? Aslına bakılırsa bu deliye baş kaldırma hakkı benimdir. Dördüncü benlik. Gerçekte benim aranızda en zavallı olanı. Çünkü bana... İğrenç bir nefretle yıkıcı bir geri tepmeden başka bir nitelik verilmemiştir. Esasında bu delinin kölesi olmaya karşı baş kaldırma hakkı, Cehennemin karanlık mağaralarında doğup kasırganın eşi olan bana verilmesi gerek. Beşinci benlik Hayır, düşünen, hayal eden, aç ve susuz olan, bilinmeyen ve daha henüz yaratılmamış şeylere doğru akıp, Onları durmaksızın sorgulayan ve arayan benlik olan benden başkasının olamaz baş kaldırma hakkı. Altıncı benlik: Ve ben çalışan veda acınası olan, sabırlı elleri ve yanan gözleriyle gündüzleri rüyaya çevirip şekilsiz unsurlara şekil veren bana. Hep tek başıma kalmaya mahkum olan bana ait olsa gerek. O deliye karşı baş kaldırma hakkı. Yedinci benlik, gerçekleştirilmesi önceden ayarlanmış birer yazgısı olan sizler, neden bu adama karşı isyana kalkıyorsunuz? Ah, keşke ben de sizler gibi önceden ayarlanmış bir benlik olsaydım. Ama ne yazık ki değilim. Ben hiçbir şeyi gerçekleştirmeyi arzulamayan, unutulmaya terk edilmiş, değersizliğe ve faydasızlığa mahkumum. ''Sizlerse yaşamı yeniden yaratma çabasındasınız. Öyleyse, komşular, söyleyin bana, kimindir başkaldırma hakkı? Sizlerin mi yoksa benim mi?'' Yedinci benlik böyle konuşunca, diğer altısı herhangi bir cevap vermek sizin ona acıyla baktılar ve gece derinleşince de yeni ve mutlu bir sinme içinde birbirinin ardından uykuya daldılar.'' Uyanık kalan tek biri, her şeyin arkasına gizlenmiş bir halde hiçliği güçlendirip yüceltmek görevinde olan yedinci benlik olmuştur. Savaş Sarayda bir gece, bir bayram kutlaması sırasında prensesin önüne birisi gelerek derin saygı içinde ayaklarına kapanmış. Davetteki herkes yeni gelene dönmüş, ona bakmaktaydı. Gerçekten de yeni gelen bir gözünü kaybetmişti. Ve o göz çukuru hala kanamaktaydı. Prens de heyecanlanmıştı. Neler oldu size? Ve adam cevap verdi. Prensim, benim mesleğim hırsızlıktır. Bu gece mehtap da olmadığından sarrafın dükkanını soymaya gittim. Ama pencereden tırmanıp girdiğimde yanlışlıkla dokumacının işliğine girmiş olduğumu anladım. Karanlıkta da oradaki dokuma tezgahına çarptım. Böylece gözüm çıktı. Saygıdeğer prens, Dokumacıya karşı hakkımı bulmak için huzurunuza geldim. Prens dokumacıyı çağırdı ve bir gözünün çıkarılmasını emretti. Dokumacıysa diretti. Prensim, Kararınızda mutlak ve tarafsız bir hakkaniyet apaçık görülüyor. Ancak, Maalesef çok iyi biliyorsunuz ki, Dokuduğum kumaşın her iki yönünü görebilmem için, İki göze sahip olmam şart. Fakat komşum ayakkabıcının da iki gözü olmasına rağmen işi tek gözle de pekala yapabilir. Bunun üzerine prens kunduracıyı çağırdı ve karşısına çıkartıldığında onun bir gözünü çıkarttırdı. Böylece adalet yerini bulmuş oldu. Tilki Tan yeri ağrırken tilki kendi gölgesine bakıp konuştu. Kahvaltıda bir deve yiyeceğim. Gün boyunca deveyi bulabilmek için koştu durdu. Ancak öğle üzeri yeniden gölgesine döndü. Ve aslında bir fare de bana yeter, dedi. Bilge Kral Güçlü ve bilge bir kral, virani şehrinde hüküm sürmekteydi. Gücü nedeniyle halkı ondan korkuyor, bilgeliği nedeniyle de onu seviyordu. Şehrin tam ortasında suyu serin ve temiz olan bir kuyu vardı. Kral ve maiyeti de dahil olmak üzere şehrin tüm halkı o suyu kullanıyordu. Çünkü ondan başka bir kuyu da yoktu. Bir gece, herkesin uykuda olduğu bir sırada, bir cadı gizlice şehre gelmiş ve kuyuya büyülü sudan yedi damla damlatarak demiş ki, ''Bundan böyle bu kuyudan içecek olan herkes çıldırsın.'' Ertesi sabah, Kral ve vekil harcı hariç, şehrin tüm sakinleri kuyudaki sudan içmişler ve cadının dilediği gibi herkes çıldırmış. Ve halkın tümü, gün boyunca sokak ve meydanlara dökülerek dedikodu fısıltısını sürdürmüşler. Kral delidir. Kralımız ve vekil harcı akıllarını kaçırmışlar. Deli bir kral tarafından idare edilmeyi reddediyoruz. Kendisini tahttan indirmemiz gerek. Aynı akşam kral altın bir kaseyi kuyu suyuyla doldurtmuş ve kendisine getirdiklerinde o sudan bolca içip, sonra vekil harcına da içirmiş. Uzaktaki o virani şehrindeki halkın mutluluk ve coşkusunu tarif etmeye imkan yok. Gerçekten de kral ve vekil harcı yeniden akıllarına kavuşmuşlar. Hırs Üç erkek bir meyhanede masa başında buluşmuşlardı. İçlerinden biri dokumacı, diğeri doğramacı ve üçüncüsü de mezarcıydı. Dokumacı dedi ki, bugün iki altına çok iyi bir kefen sattım. İstediğimiz kadar şarap içebiliriz. Doğramacı ekledi, ben de mükemmel bir tabut sattım. Şarabımıza iyi bir ızgara eti katabiliriz. Mezarcı da konuşmayı sürdürdü. Bugün tek bir mezar kazdım. Ancak patronum bana çift gündelik verdi. Ballı tatlıdan da ısmarlayalım. Ve tüm o gece süresince meyhane alışılmamış bir canlılığa şahit oldu. Gerçekten de o müşteriler birbiri ardına şarap, et ve tatlı ısmarlayıp durdular. Tümü de öylesine neşeliydi ki. Meyhaneciye gelince karısına gülümseyerek ellerini ovuşturuyordu. Çünkü müşterileri parayı çekinmeden sarf etmekteydiler. Meyhaneden çıktıklarında mehtap iyice yükselmişti ve yol boyunca üçü de şarkı söyleyip gülmekteydiler. ile karısı kapılarının eşiğinde durmuş, arkalarından onları seyrediyorlardı. Kadın dedi ki, ''Bu gençler öylesine neşeli ve cömertler ki, şayet bize böylesine bir mutluluğu her gün verebilseler, Oğlumuzun meyhaneci olup ağır çalışmasına da gerek kalmayacak. Kendisinin rahip olabilmesi için tahsilini gerçekleştirebileceğiz. Yeni haz Dün gece yepyeni bir haz buldun. Ve onu ilk kez olarak tanıttığım için de bir melek ve bir şeytan kapımı birden birdenbire açıp benim bu yeni hazım hakkında fikir yürütmeye başladılar. Biri, Bu bir günahtır. Diğeri de, ''Bu, Tanrı'nın bir lütfudur.'' diye bağırıp duruyorlardı. Öbür dil. Doğumumdan üç gün sonra ben, İpek Kundağında yatıp korku ve şaşkınlık içinde beni çevreleyen yeni dünyamı seyretmekteyken, annem dadıma ''Çocuğum nasıl?'' diye sordu. O da ''Gayet iyi efendim, üç kez meme verdim ve hayatımda böylesine neşeli ve güçlü bir bebeğe hiç rastlamadım.'' diye yanıtladı. Kızgınlık içinde bağırdım. Bu doğru değil anne. Çünkü yatağım çok sert, emmiş olduğum süt ağzımda acıyor ve de memenin kokusu burnuma çok iğrenç geliyor. Görüyorsun ya, bundan daha kötü olamam. Ama ne var ki, ne annem ne de dadım beni anladı. Çünkü konuştuğum dil, benim gelmiş olduğum dünyanın diliydi. Ve... Doğumundan sonraki 21. günde vaftiz edilmeye gittiğimde rahip anneme, ''Müsterih olun hanımefendi, oğlunuz Hristiyan olarak doğmuştur.'' dedi. Ben de şaşkınlık içinde rahibe, ''Öyleyse siz Hristiyan olarak doğmamış olduğunuz için göklerdeki annenizin mutsuz olması gerekiyor.'' dedim. Ama rahip de konuştuğum dili anlamadı ve Yedi ay sonra bir gün bir kahin bana bakıp anneme, oğlunuz büyük bir devlet adamı ve insan yöneticisi olacak diye konuştu. Fakat ben bütün gücümle ona bağırdım. Bu kehanet doğru değildir. Çünkü gerçekten ben müzisyen olacağım ve ondan başka da bir şey olmayacağım. Ama o yaşta dahi hala dilim anlaşılamıyordu. Ben de bunun nedenini bir türlü anlayamıyordum ve 33 yıl. Yani annemle dadımın ve de rahibin ölümlerinden sonra kâhin hala yaşıyordu. Ve dün mabedin kapısının yanında ona arastladım. O hemen bana yöneldi. İlk günden beri sizin büyük bir müzisyen olacağınızı biliyordum. Siz daha bebekken yapmış olduğum bir kehanette. Bunu o zaman dahi söylemiştim. Geleceğinizi bilmiştim ve ben ona inandım. Zira Bugün ben de öbür dünyanın dilini unutmuş durumdayım. Nar ağacı. Eskiden ben bir narın ortasında yaşıyordum. Bir gün bir nar tanesinin bana, bir gün gelecek ve ben ağaç olacağım, Rüzgar dallarında şarkı söyleyecek ve güneş yapraklarında oynayacak ve ben tüm mevsimlerde canlı kalan güçlü ve güzel bir ağaç olacağım dediğini duydum. Biraz sonra da başka bir tane, ''Ben sizler gibi ağaçken tıpkı sizinkilere benzeyen beklentilerim vardı. Ama her şeyi ölçüp değerlendirebilecek bir durumda olduğum bugün benim bütün umut ve beklentilerimin boşuna olduğunu anlıyorum.'' diye konuştu. Ve üçüncü bir nar tanesi söze karıştı. ''Parlak bir geleceği bize vaat edecek tek bir işareti göremiyorum.'' Ve dördüncü bir tane ise, ''Görkemli bir yarın olmazsa yaşam, ''Bugünküsünden de beter olur.'' diye ekledi. Ve beşinci bir tanesi de, ''Daha henüz ne olduğumuzu dahi bilmezken, ileride ne olacağımız hususunda tartışmanın ne gereği var?'' diyerek fikrini açıkladı. Bir altıncısı hepsinin yanıtladı. ''Ne olursak olalım, var olmaya devam edeceğiz.'' Bir yedinci ise, ''Gelecek hakkında benim açık ve belirgin düşlerim var.'' Ancak onları kelimelerle ifade edememekteyim, diye konuştu. Biraz sonra bir sekizinci, ondan sonra bir dokuzuncu, bir onuncu ve ondan sonra da tüm diğerleri hep bir ağızdan konuşmaya başladıysalar da ortaya çıkan o karmaşa içinde benim artık bir şey anlamama imkan kalmamıştı. Ve böylece ben bugün taneleri çok az oldukları gibi sessiz olan bir hayvanın ortasına taşındım. İki Kafes Babamın bahçesinde iki kafes var. Birisinde babamın kölelerinin Niniv çölünden getirmiş oldukları bir aslan, diğerinde sessiz bir serçecik var. Her sabah gün ağrırken serçe aslana yönelir. İyi günler mahpus kardeş der. Üç Karınca Gün batımına doğru uyumakta olan bir adamın burnunda üç karınca karşılaştılar. Ve her biri kendi kabilesinin usulüne uygun olarak birbirleriyle selamlaştıktan sonra konuşmaya başladılar. Birinci karınca, ''Şimdiye kadar hiç böylesine kuru bir vadi ve tepeye rastlamadım. Gün boyunca, yenecek bir şey aradımsa da, boşuna.'' diye konuştu. İkinci karınca, ''Ben de her ne kadar tüm köşe ve aralıkları dolaştımsa da bir şey bulamadım.'' ''Kabilemdekilerin hiçbir şeyin aceleye gelmediği yumuşak ve hareketli belde diye tanımladıkları yer burası olsa gerek.'' diye yanıtladı. Üçüncü karınca ise başını kaldırıp söze karıştı. ''Dostlarım, bizler şimdi vücudu bizim göremeyeceğimiz kadar büyük, gövdesi bizim aşamayacağımız kadar uzun, sesi bizim duyamayacağımız kadar kuvvetli olan güçlü ve sonsuz karıncanın, Dev karıncanın huzurundayız. O, her yerde mevcut yüce güçtür. Üçüncü karınca bu sözleri söylerken, diğer ikisi onunla alay ediyordu. İşte tam bu sırada, uyuyan adam yana döndü. Burnunu kaşımak için elini kaldırıp her üç karıncayı ezdiğinde, kendisi hala uyuyordu. Mezarcı yakınlarından birinin cenaze töreni henüz bitmişti ki, Mezarcı bana yaklaştı. Burada yakınlarını gömmek için gelenler arasında bir tek seni seviyorum, dedi. Ben de bu sözlerin gerçekten bana iltifattır. Ancak beni neden böylesine sevdiğini anlayamadım, diye yanıtladım. Mezarcının yanıtı pek yalındı. Çünkü onlar geldiklerinde de, dönüp gittiklerinde de ağlayıp duruyorlar. Sense, geldiğinde de gülüyorsun, dönüp gittiğinde de. Mabedin Basamaklarında Dün, mermer mabedin basamaklarında iki erkeğin arasında oturmakta olan bir kadın gördüm. Yanaklarından biri soluk, diğeri ise kıpkırmızı yanıyordu. Kutsanmış Şehir İlk gençlik yıllarımda, bir şehirde herkesin kutsal yazılardakine uygun bir şekilde yaşamakta olduğunu öğrenmiştim ve dedim kutsanmış kusursuzluğunu görüp tanımam için o şehri arayıp bulacağım ve orası da çok uzakta olduğu için gereksinim duyacağım şeyleri yolculuğum boyunca yetecek kadar bol miktarda yanıma aldım ve 40 gün sonra şehri gördüm ve 41. gün şehre girdim ve Hayret içinde oranın halkının tümünün tek gözlü ve tek elli olduğunu gördüm. Şaşkınlık içinde bu kutsanmış şehrin halkı olunabilmesi için insanın tek gözlü ve tek elli mi olması gerek? diye sordum. Biraz sonra oranın halkının da benim çift gözlü ve çift elli olmam nedeniyle şaşırmış olduklarını gördüm. Ve onlar aralarında konuşurlarken ben kendilerine, ''Herkesin kutsal yazılardakine uygun yaşamı olduğu kutsanmış şehir gerçekten burası mı?'' diye sordum. ''Evet, işte bu şehirdir. Ama ne oldu da sizler sağ gözünüzle sağ elinizi kaybettiniz?'' Bunun üzerine aralarında bir huzursuzluk oldu. ''Öyleyse gelin de görün'' dediler ve beni şehrin ortasındaki mabede götürdüler. Ve mabedin içinde bir yığın göz ve elle karşılaştım. Tümü cansız, yığılmış duruyordu. Bunun üzerine, korkunç bir şey, hangi acımasız düşman sizlere böylesine bir vahşeti yapabildi, diye sordum. Ve etrafa bir mırıldanma yayıldı. Ve aralarında yaşlı bir kişi bana yaklaştı. Biz kendimiz, kendi isteğimizle bunu yaptık. ''İçimizdeki kötülüğümüzü yenmemize Tanrı yardım etti ve beni yüksek bir sunağa doğru götürdü. Arkamızdan da kalabalık geliyordu ve sunağın yukarısında kazınmış yazıtı gösterdi. Şayet sağ gözün seni günaha sürüklüyorsa, onu koparıp çıkar ve onu uzak bir yere at gitsin. Zira tüm vücudunun cehennemin karanlık girdaplarında debelendiğini görmeden... Organlarından tek bir tanesini kaybetmen çok daha iyidir Ve şayet sağ elin sesini günaha sürükleyen Onu kes ve uzat Zira tüm vücudunun cehennemin karanlık dehlizlerinde debelendiğini görmenden Organlarından tek bir tanesini kaybetmen çok daha iyidir Ve işte o sırada her şeyi anladım Halka döndüm ve bağırdım Aranızda iki gözle iki ele sahip tek bir erkek veya kadın yok mu? Ve bana cevap verdiler. Hayır, tek biri yok. Ancak kutsal yazıları okuyabilecek ve oradaki ifadeleri kavrayabilecek yaşa gelmemiş çok küçük olanlar var. Ve mabetten çıktığımızda bir an önce bu kutsanmış şehirden uzaklaşmak istedim. Çünkü çok küçük değildim ve kutsal yazıları okuyabilirdim. İyi Tanrı ve Kötü Tanrı İyi Tanrı ile Kötü Tanrı bir dağın tepesinde karşılaştılar. İyi Tanrı, ''İyi günler sana kardeşim.'' dedi. Kötü Tanrı cevap vermedi. Ve İyi Tanrı, ''Senin bugün keyfin yok galiba.'' diye söylendi. Kötü Tanrı, ''Evet, çünkü beni sık sık seninle karıştırdılar.'' ''Bana senin adınla seslendiler ve bana senmişim gibi davrandılar. Bu da hoşuma gitmiyor.'' diye yanıtladı. Ve iyi Tanrı, ''Ama beni de seninle karıştırmış oldukları ve bana da senin adınla seslendikleri oldu.'' diye karşılık verdi. Kötü Tanrı, insanların aptallıklarına kahrederek uzaklaşıp gitti. Yenilgi, yenilgi yenilgim yalnızlığım ve kimsesizliğim binlerce zaferden de bana değerli olan sen dünyadaki tüm parlak başarılardan sensin yüreğime en yakın olan yenilgi yenilgim baş kaldırım ve de benim kendimle tanışmam sen ki hala ben ayağa yere basan ve solmuş defneler peşinde koşmayan bir genç olduğumun bilincindeyim. Ve sende yalnızlığımı buldum ve de herkesten uzak ve de gururlu olmayı. Yenilgi, yenilgim benim parlak kılıcım ve de kalkanım. Gözlerinde okudum Tahta aryanın kendi kendisinin kuluna dönüştüğünü Ve Bir kimsenin derinliklerindeki esasını anlayabilmemiz için Onun gücünü söndürmemizin gerektiğini Ve ancak bu öylesine olgunlaştıktan sonradır ki Bir meyvenin tadına varılabildiğini Yenilgi, yenilgim Benim sözünü sakınmaz yol arkadaşım Şarkımı, bağrışmalarımı Sessizliklerimi hep duyacaksın Ve senden başka hiç kimse bana söz etmeyecek Kanat çırpınmalarından Ve denizlerin kabarmalarından Ve de geceleri yanan dağlardan Ve sen tek başına Ruhumun sarp ve kayalık yollarından tırmanacaksın Yenilgi Yenilgim benim ölümsüz cesaretim. Sen ve ben fırtınada birlikte güleceğiz. Ve biz ikimiz derin mezarlar kazacağız. İçimizde ölmekte olanlara. Ve tutunacağız tüm gücümüzle güneşin karşısında. Ve de tehlikeli olacağız. Gece ve deli. Ben sana benziyorum, ey gece. Karanlık ve çıplak. Uyanıkken yaşadığım rüyaların ötesinde, Alev alev yanan patikada yürürüm Ve ayağımın bastığı her yerde koca bir zincir ortaya çıkar. Hayır, ey deli! Sen bana benzemiyorsun. Çünkü... Kumda bıraktığın ayak izlerini ölçmek için sen hala arkana dönüp bakıyorsun. Ben sana benziyorum ey gece. Sessiz ve derin. Ve yalnızlığımın derinliğinde doğum sancıları içinde bir tanrı çavuzanır. Ve o göğü tam doğuracağı sırada cehennemle birleşir. Hayır, sen bana benzemiyorsun ey deli. Çünkü sen hala ürperiyorsun acın karşısında. Ve de ürkütüyor seni dipsiz uçurumun derinlikleri. Ben sana benziyorum ey gece. Vahşi ve korkunç. Çünkü kulaklarım köleleşmiş halkların feryatlarına ve de unutulup gitmiş beldelerin acılarına sağırlaşmıştır artık. Hayır. Sen bana benzemiyorsun ey deli. Çünkü dev benliğinle dost olman güç olduğu için sen hala cüce benliğinle beraberlikler kurmaya çalışıyorsun. Ben sana benziyorum ey gece. Acımasız ve ürkütücü. Çünkü göğsüm denizlerde yanan gemilerin alevleriyle aydınlanmış ve de dudaklarım yenik düşmüş savaşçıların kanıyla ıslatılmıştır. Hayır, sen bana benzetiliyorsun ey deli. Çünkü sen hala iyilik meleği olma arzularıyla dolu olduğun gibi kendi düzenini de kurmuş değilsin. Ben sana benziyorum, Ey gece! Neşeli ve mutlu, Çünkü, Çatımın altına girmiş her kimse, Saf şaraptan sarhoş olduğu gibi, Günahın hazzının tadını çıkarmaktadır. Hayır, Sen bana benzemiyorsun, Ey deli! Çünkü ruhun yedi katlı bir kumaşla kaplıdır. Hatta, Kalbinin sesini duyabilecek durumda bile değilsin Ben sana benziyorum ey gece Sabırlı ve tutkulu Çünkü göğsümde Solmuş öpücüklerin kepenine sarılı Binlerce aşık gömülü yatar Evet deli Sen bana benziyor musun? Bana benziyor musun? Öyleyse Kasırgaya binebilir veya bir kılıç gibi yıldırımı avuçlayabilir misin? Ben sana benziyorum, ey gece. Ben sana benziyorum. Güçlü ve ulvi. Çünkü tahtın, yıkılmış tanrılar yığınının üstünde yükseliyor ve önümden hiçbir zaman yüzünü görebilme olanağını bulamadan Sırf giysilerimin eteklerine dokunabilmeleri Umuduyla günler akıp gitmektedir Sen kalbimin gerekli evladı Sen bana benziyor musun? Öyleyse Sen başarılamayan düşlerimi üstlenebilir Ve sonu gelmez sözlerimi söyleyebilir misin? Evet Ey gece Biz iki kardeşiz çünkü sen evreni uyandırıyorsun, Ben de ruhumu. Yüzler Binbir türlü ifadesi olan bir yüzle, Bir kayaya yapışıp kalmış bir midye gibi tek bir ifadesi olan yüz gördüm. Parlak görünümüyle içerideki sıradanlığın saklandığı bir yüzle, Parlak görünümüyle içerideki güzelliğin belirginleştiği bir yüzü gördüm. Kırışıklıklarla dolu, ancak hiçbir anlam taşımayan yaşlı bir yüzle, Üstünde her şeyin apaçık göründüğü taptaze bir yüz gördüm. Yüzlere kendi gözlerimin örülmüş olduğu doku aralıklarından baktığım Ve saklamakta oldukları gerçeği hep aradığım için, Onları ben tanıyorum. Denizlerin en büyüğü Ben ve ruhum, Yüzmek için büyük denize gittik. Sahile vardığımızda, Sakin ve gözlerden uzak bir yer aramaya koyulduk. Fakat biraz yürüdükten sonra koyu renkli bir kayaya oturmuş ve elindeki torbadan denize azar azar tuz atan bir adama rastladık. Ruhum, karamsarım biri, gidelim buradan. Burada yüzmemize imkan yok, dedi. Denizin içeriye doğru hafifçe bir gelinti yapmış olduğu bir yere kadar yürümeyi sürdürdük. Burada beyaz bir kayada dikilmiş, ve elindeki kutudan denize azar azar şeker atan bir adama rastladık. İşte bu da iyimserdir ve bunun da çıplak vücudumuza bakma hakkı yoktur diye ruhum gene konuştu. Yürümemizi sürdürdük ve sahildeki ölü balıkları toplayıp onları şefkatle gerisin geriye denize bırakan birisine rastladık. Onun önünde yüzemeyiz. İnsanlık sevgisiyle dolu ve insanları seven biri diye ruhum fikrini açıkladı ve yolumuza devam ettik. Ve bir süre sonra kuma gölgesinin izlerini çizmeye çalışan birisine rastladık. Koca dalgalar geliyor ve adamın çizimlerini silip atıyordu. Ancak o, bıkmadan çizimlerine yeniden başlıyordu. Ruhum, bu bir mistiktir, burada durmayalım önerisinde bulundu. Ve sakin bir körfeze rastlayıncaya kadar yürüyüşümüzü sürdürdük. Orada bolca deniz köpüğü toplayıp onu taş bir kaseye dolduran birisine rastladık. Ruhum, bu bir idealisttir, çıplaklığımızı görme hakkını ona veremeyiz, diye konuştu. Ve biz yeniden yola koyulduk. Birdenbire kuvvetli bir ses duyduk. İşte bu denizdir. İşte bu... Derin denizdir. Uçsuz, bucaksız ve güçlü deniz. Sesin geldiği tarafa geldiğimizde, Sırtı denize dönük ve deniz fısıltısını duyabilmesi için Bir deniz kabuğunu kulağına tutan bir kimseyi gördük. Ve ruhum bir kez daha konuştu. İlerleyelim. Bu bir realisttir. Kavrayamadığı her şeye sırtını çevirir ve... Hep ayrıntılarla uğraşır Ve biz onu da geçtik Ve Kayalıklar arasında her tarafı kötü otların Sarmış olduğu bir yerde Başını kuma sokmuş bir kimseye rastladık O zaman Ben ruhuma yöneldim İşte Burada yüzebiliriz Çünkü Her ne halse o bizi göremez Hayır Çünkü o tümünden de tehlikelidir O bağnazdır bunu söylerken de ruhumun yüzüne ve desesine büyük bir acının ifadesi yerleşmişti ve sözünü sürdürdü. Gidelim buradan çünkü bizim yüzebileceğimiz sakin ve gözlerden uzak bir yer değildir. Rüzgarın altın saçlarımı karıştırmasına, yelin beyaz göğsümü dövmesine, ışığında kutsal çıplaklığımı ortaya çıkarmasına izin vermeyeceğim. Bunun üzerine bu denizi bıraktık. Ve denizlerin en büyüğünü aramaya koyulduk. Çarmıhtaki. İnsanlara seslendim. Çarmıha gerilmeyi istiyorum. Ve cevap verdiler. Neden günahını bizler taşıyalım? Ve ben de onları yanıtladım. Delileri çarmıha gelmezseniz, Sizler nasıl heyecanlanırsınız ki? Ve sözlerime inandılar. Ve çarmıha gerildim. Ve çarmıha gerilmem bana huzur verdi. Ve yerle gök arasında asılı kaldığında bana bakmak için insanlar başlarını kaldırdılar. Ve heyecanlandılar. Çünkü o zamana kadar başlarını hiç kaldırmamışlardı. Ne var ki ayakta bana bakarlarken aralarından biri bağırdı. ''Bunu yapmış olmakla neyin kefaretini ödemeye çalışıyorsun?'' Ve bir başkası da bana seslendi. Hangi nedenle kendini kurban ediyorsun? Ve bir üçüncü de söze karıştı. Bu yaptığınla dünyanın tüm şerefini mi satın alacağını sanıyorsun? Biraz sonra da bir dördüncü ekledi. Nasıl da gülümsediğine bakın. Böylesine bir acının affı mı olur? Ve hepsine doğru dönerek onları yanıtladım. Sadece gülümsemiş olduğumu hatırlayınız. Ne kendimi kurban etmemin, ne de şeref arzusunun keparetini ödeyebilirim. Ayrıca affedilmesini istediğim hiçbir suçumda yok. Susamıştım ve kendi kanımı bana içirtmeniz için sizlere yalvarmıştım. Gerçekten de bir deli için kendi öz kanından başka susuzluğunu söndürebilecek ne olabilir ki? Konuşmamı yitirmiştim ve sizlerden. Ağz yerine bana yaralar açmanızı istemiştim. Günlerinizin ve de gecelerinizin mahpusuydum. Ve daha çok uzun sürecek günlere ve gecelere götürecek bir kapıyı aramaya koyulmuştum. Ve işte diğer çarmıha gerilmiş olanların gitmiş oldukları gibi şimdi ben de gidiyorum. Ve zannetmeyin ki çarmıha gerilmiş olmamıza pişmanız. Zira sizlerden çok daha güçlü olan tüm yer ve göklerin en kudretli kimseleri tarafından çarmıha gerilme görevini üstlenmiş durumdayız. Gök Bilimci Arkadaşımla birlikte yaşamakta olduğumuz mabedin gölgesinde kör bir adam tek başına oturmakta. Arkadaşım adamı bana gösterdi. Memleketimizin en bilgi adamı bu. Bunun üzerine Arkadaşımdan ayrılıp kör adama doğru gittim. Onu selamladıktan sonra konuşmaya koyulduk. Biraz sonra ona sordum. Saygısızlığımı bağışlayın. Ama ne zamandan beri siz böyle körsünüz? Doğduğum günden beri. Siz hangi bilgelik unsurlarına göre yaşamınızı ayarlıyorsunuz? Ben gökbilimciyim. Sonra da elini göğsüne getirerek sözünü tamamladı. Tüm bu güneşlerle ayları ve de yıldızları gözlemlerim. Büyük beklenti. İşte burada. Erkek kardeşim dağla, kız kardeşim deniz arasında oturup durmaktayım. Biz üçümüz, kendi yalnızlığımızın birer parçasından başka bir şey değiliz. Ve de bizleri tek bir varlığa dönüştüren aşk, derin, Güçlü ve de kendine özgüdür Derinliği Kız kardeşim denizinkinden derin Gücü Erkek kardeşim dağınkini alıp sürüklemekte Ve de tuhaflığı deliliğimi defalarca katlamaktadır Birbirimizi görüp tanımamıza olanak vermiş O ilk tanın oluşması için Binlerce ve binlerce yüzyılın geçmesi gerekti ve böylece bunca dünyanın doğumuyla görkemini ve de ölümünü gördükten sonra dahi bizler hala tutku ateşiyle dolu ve genç kaldık. Tutku ateşiyle dolu ve gençsek de bizler yalnızlık ve terk edilmişlik içindeyiz. Her ne kadar sonsuza kadar sürecek çılgın bir birliktelik içindeysek de biz hala huzurlu değiliz. Gerçekten de ölçüye yenik bir arzuyla gemlenmiş bir tutkuda ne biçim bir huzur olabilir ki? Nereden gelecek kız kardeşimin yatağını ısıtacak olan o ateşin, Tanrı? Hangi şelale tanrıçası erkek kardeşimin ateşini söndürecek? Gecenin sükuneti içinde kız kardeşim uykusunda o ateşin Tanrı'nın adını sayıklamakta,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 ve kendine özgüdür. Ot sapının konuşmaları. Bir otun incecik sapı bir sonbahar yaprağına dedi ki, ''Sen düşerken öylesine patırtı yapıyorsun ki, Benim tüm kış rüyalarım uçup gidiyor.'' Yaprak, üzgün bir şekilde cevapladı. ''Değersiz ve basit olan sen, Ağzı pis ve miskin olan sen.'' Aşağılarda süründüğün için bir şarkının güzelliğini kavramana imkanın yok. Ve biraz sonra sonbahar yaprağı yere düşüp uyudu. Ve ilkbahar geldiğinde yeniden uyandı. O artık bir otun sapı olmuştu. Sonbahar yeniden gelip de, Ot kış uykusuna yatmaya hazırlandığında yukarılardan sağa sola düşmekte olan yaprakların sesini duydu ve o zaman kendisi de öf Bu sonbahar yaprakları öylesine patırtı yapıyorlar ki benim tüm kış rüyalarımı kaçırıyorlar diye şikayette bulundu. Göz Bir gün göz dedi ki bu önümüzdeki ovaların ötesinde lacivert bir sise bürünmüş bir dağ görüyorum. Ne kadar güzel değil mi? Kulak bunları duyduktan sonra bir an için dikkatle dinledi. Ama nerededir o daha? Ben hiçbir şey duymuyorum ki, dedi. Biraz sonra da el konuştu. Dağ falan yok, onu hissetmiyorum ki. Göz onlara sırtını çevirdikten sonra da tümü birden gözün o tuhaf hayali nedeniyle dedikoduya başladılar. Herhalde gözde bozuk olan bir şey olsa gerek. İki bilge. Afkar denen o eski şehirde uzun süreden beri iki bilge yaşıyordu. Her biri diğerinin bilgisini küçümsemeye ve inkar etmeye çalışıyordu. Gerçekten de biri tanrıların varlığını reddederken, diğeri tanrılara tapıyordu. Bir gün pazar yerinde rastlaştılar ve orada saygılı öğrencilerinin önünde, tanrıların varlığı veya yokluğu konusunda düşüncelerini öne sürüp onları tartışmaya başladılar. Saatlerce süren bir fikir kavgasından sonra birbirlerinden ayrılıp uzaklaştılar. O aynı akşam, İnançsız olan mabede gidip sunağın önünde huşuyla diz çöküp, Tanrılardan eski inançsızlığı nedeniyle kendisini affetmelerini diledi. Ve o aynı saatte, Tanrıların varlığını savunan diğer bilgede, Tüm kutsal kitaplarını yaktı. Zira artık o inançsız olmuştu. Hüznüm doğduğunda, Hüznüm doğduğunda, onu özenle besledim ve tüm aşkım ve şefkatimle üstüne titredim. Böylece hüznüm, bütün canlı varlıklar gibi hep güçlü, güzel ve olağanüstü niteliklerle büyüdü. Ve hüznümle ben birbirimizi hep sevdik. Ve ayrıca bizleri çevreleyen her şeyi de sevdik. Çünkü hüznümün sevimli bir ruhu olduğu gibi, ben de, Hüznüm sayesinde sevimli bir ruha sahiptim. Ve hüznümle ben karşılıklı konuştuğumuzda günlerimiz kanatlanır, gecelerimiz de rüyalarla süslenirdi. Çünkü hüznüm konuşkan olduğu gibi onun sayesinde ben de konuşkan oluyordum. Ve hüznüm ve ben birlikte şarkı söylediğimizde tüm komşular bizi dinlemek için pencerelere koşuşurlardı. Çünkü şarkılarımız deniz kadar derin ve olağanüstü anılarla doluydular. Ve hüznümle ben birlikte yürüdüğümüzde insanlar bize hayranlıkla bakar ve yumuşak sevgi kelimelerini mırıldanırlardı. Ama aynı zamanda bizlere erişilemeyen bir nesneye duyulan bir kıskançlıkla da bakarlardı. Çünkü hüznüm asildi ve ben de hüznümle beraber olmaktan hep gurur duyardım. Bir gün her canlı gibi hüznüm öldü ve ben de düşüncelerime dalıp vecdetmek için tek başıma kaldım. Ve şimdi konuştuğumda sözlerim kulaklarımda ağır yankılara neden olur. Ve şarkılarımı söylediğimde artık komşularım gelmiyor beni dinlemeye. Ve sokaklarda yürüdüğümde Kimse artık dönüp bana bakmıyor. Ancak rüyalarımdadır ki, Yakınlık ve anlayış dolu sesler beni göstererek fısıldaşıyor. Hüznü ölen kişi işte budur. Ve neşem doğduğunda Ve neşem doğduğunda onu kollarıma aldım. Evin çatısına çıktım ve tüm gücümle etrafa seslendim. Geliniz, sizler! ''Komşularım, gelin ve görün. Çünkü bugün neşe içimde doğdu. Güneşe gülümseyen, etrafa neşe saçan bu şeye bakın. Fakat komşulardan gelip neşeme bakan tek bir kişi olmadı. Ve ben bu işe öylesine şaştım ki. Ve yedi ay süreyle her gün çatımdan etrafa neşemi ilan ettimse de kimse beni duymadı.'' Neşem ve ben çevremizdeki herkesten uzak, Unutulmuş ve yalnızdık. Böylece neşem solgun ve sıkıntılı büyüdü. Çünkü ne güzelliğinden söz edecek benimkinden başka bir kalp, Ne de dudaklarıyla kenetlenecek benimkilerden başka dudaklar vardı. Ve bir süre sonra neşem yalnızlıktan öldü. Ve şimdi de, Ölü eşemi ancak ölü hüznümü andığında hatırlıyorum. Ne var ki? Hatıra, rüzgarda bir an için bir şeyler mırıldanıp sonra susan bir sonbahar yaprağından başka ne ki? Kusursuz dünya. Kayıp ruhların tanrısı. Tanrılar arasında kaybolmuş olan sen. Dinle beni. Sen. Asil yazgı. Bizleri sağa sola amaçsızcasına koşuşan deli ruhları koruyan sen. Dinle beni. Yaratıkların en yetersizi olan ben, kusursuz bir neslin ortasında yaşıyorum. Ben, karışıklıklardan oluşmuş bir insan kaosundan başka bir şey olmayan ben. Yasaları kusursuz ve nizamları eksiksiz. Düşünceleri düzgün ve rüyaları akıllı, Görüş ve beklentileri kalıplara uygun insanların kurmuş olduğu muntazam dünyada dolanıp duruyorum. Ey Tanrım! Ölçülü hasletler ve alacakaranlıkta işlenmiş basit ve geçici kaçamaklar dahi önceden ayarlanmış ve sınıflandırılmıştır. Onlara ahlak ya da günah denebilir mi, Tanrım? Burada gündüzler ve geceler dahi, dokunulamayacak bir şaşmazlıkla insanların yaşamına göre ayarlanmıştır. Her şey ayarlı. Çalışılır, eğlenilir, şarkı söylenir, oynanır ve saati geldiğinde de ölçülü bir şekilde istirahat olunur. Düşünceler, duygular ve sonra da Uzaktaki ufukta herhangi bir yıldız yükselinceye kadar ne düşünmek ne de duymak, bir gülümsemeyle komşudan bir şeyler çalmak, nazik bir el hareketiyle etraftakileri ayarlamak, temkinle iltifat ve ölçüyle küfür, bir tek kelimeyle bir ruhu yıkmak, bir tek kıvılcımla bir vücuda ateşe vermek ve tüm bunlardan sonra o günün işi tamamlanınca Hiçbir şey olmamışçasına huzurla köşene çekilmek, Kurulmuş düzene göre sevmek, Önceden ayarlanmış bir şekilde eğlenmek, Gerektiği gibi tanrılara tapmak, İncelikle şeytanları kışkırtmak, Ve sonra da hafıza kaybına uğramışçasına her şeyi unutmak, Akıllıca şımarmak, amaçlı tapınmak, Mutluluğu ölçülü tatmak, hüzne katlanmak ve sonra da yarın tekrar dolabilmesi için çıkınını boşaltmak. O oh, Tanrım! Her şey önceden dikkatle ayarlanmıştır. Her şey bilinen bir şekilde oluşur. Şaşmaz bir kusursuzlukla gelişir. Yasalarla ayarlanır. Mantıkla idare edilir ve önceden ayarlanmış bir şekilde gömülür. Hatta İnsan ruhunun istirahat ettiği mezarlar dahi işaretlenmiş ve kayıt edilmişlerdir. Bu kusursuz bir dünyadır. Tamamlanmış bir kusursuzluk ve olağanüstü niteliklerle dolanmış bir dünyadır. Tanrı'nın bahçesindeki en olgun meyve. Kainatın şaheseridir. Ama neden? Neden Tanrım ben buradayım? ele geçirilemeyecek bir tutkunun çekirdeği, ne doğuyu ne de batıyı bilmeyen bir kasırga, yıkılmış bir dünyanın harab olmuş bir parçası olan ben, neden buradayım? Evet Tanrım, kayıp ruhların Tanrısı, Tanrılar arasında kaybolmuş olan sana soruyorum. Tanrım, neden? Neden ben buradayım? Son